Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hazreti Resul'ün örnekliği çerçevesinde sunduğumuz Medine'de 11 yıl sunumlarımızın bugün 15.sini yapacağız inşallah. Bugünkü alt başlığımız dini neden çoğaltırız? Konuya basit bir soruyla başlayabiliriz. Allah'ın gönderdiği açık, yalın kısa, öz olan dinini ne ile, nelerle, neden çoğaltırız? Bunun nedeni nedir? Altında yatan sebep nedir? Bunu niye soruyoruz? Bugün İslam dini olarak algıladığımız bir kültür var. Bu kültürün encamına, çapına baktığımız zaman ciltler dolusu kitaplar yazılmış. İşte şu kadar Hadis kitapları, şu kadar fıkıh kitapları, şu kadar tefsir kitapları, şu kadar usul kitapları ve oku oku bitmeyen, üzerinde konuş konuş bitmeyen, tartış tartış bitmeyen bir din bize intikal ediyor. Ama Allah'ın gönderdiği ayetlere baktığımız zaman, o ayetlerle anlatılan dine baktığımız zaman, işte bugün... En fazla 400-500 sayfalık bir kitap. Bunun da yarısı Arapça, yarısı Türkçe'ye çevrilmiş bir meal olarak, bir kitapçık olarak karşımıza çıkıyor. Bu görüntü karşısında Allah'ın kitabında kısaca özlü bir şekilde anlatılan dinin neden veya nelerle bugün ciplerle bize aktarıldığını bunun Nasıl olduğunu öğrenmemiz veya bunun altında yatan temelleri görmemiz gerekiyor. İnsan psikolojisine baktığımız zaman nedense insan basit, açık şeylerden hiç hoşlanmaz. Öncelikle. Her birimiz kendi yapımıza, kendi yaşamımıza bakarsak çok yalın, çok basit şeyler hiç hoşumuza gitmez. Yani çok şey buluruz, değersiz buluruz. Onun için insan elinin değdiği, emeğini verdiği her şeye mutlaka bir gizem katmak ister. Yani onu değerli hale getirecek bir şey ortaya koymak ister. Bu onun psikolojik yapısından kaynaklanır. Sanki basit, yalın bir şeye inanmak, onu yaşamak kendini insana basit hissettirir. Basitliğe karşı çıkmak, Kendine değer kazandırmak için inandıklarına, yaşadıklarına insan gizemler katar. Geçmişimde şöyle bir anı var. Sünni kökenli, solcu bir arkadaşım vardı. Ta liselerde, lise yıllarından. Ve sık sık görüşürdük. Ona bir meal hediye etmiştim bir ara. Ve bu arkadaşın da amcası, köylerinin imamı. Bayramda, seyranda köye gittiği zaman özellikle lise yıllarında ve üniversite yıllarında amcasıyla sürekli tartışma içerisine giriyor ve amcası tarafından işte komünist, sapık, kafir ilan ediliyor. Bu aileye yansıyor bütün aileye. O da tabii kendine göre mantıksal sorularla sürekli amcasını sıkıştırıyor o da cevap veremiyor. Şimdi ben kendisine meal verince bir gün karar vermiş. Demiş ki ya şu kitabı bir okuyayım. Amcamla karşı karşıya geldim ve Biraz da bilerek onunla tarz şeyim demiş. Karar vermiş ve ne okumaya başlamış. Aslında bizim o 70'li yıllarda oluyor bu hasse. 70'li yıllarda gençler çok kitap okuyordu. günde de 200-300 sayfa kitap okuduğumuz dönemler vardı. Yani haftada işte ister solcu olsun ister Müslüman olsun o çerçevede arkadaşlarımızın çoğunu okur görüyorduk. Bir kere o dönemlerin mücadele eden insanları haftada en azından 200-300 sayfalık mutlaka kitap okudu. Hangi fikir dolusu olsun. Bu arkadaş da kitap okumasını çok seviyor ve bir günde meali bitirmiş. Eski gün benimle konuşmak için beni arıyor, bulamıyor. Bir gün sonra karşı karşıya geldik. Benim... O zaman bir muhasebe bürom vardı. Oraya geldi. Orada karşılaştık. Oturduk sohbet ederken heyecanlı bir şekilde ve şaşırmış bir vaziyette. Bana şöyle dedi. Ya Kur'an, Kur'an dediğiniz bu mu? Bunda bir şey yok ki. Niçin bu kadar büyütüyorsunuz? Ona gülerek ne bekliyordun dedim. Ekonomiden, siyasetten, hukuktan, felsefeden söz edecek diye bakıyordum. Ama hiçbir yok. Allah ile insanlar insanları ile insanlar arasındaki ilişkilerden söz ediyor. Peygamberlerin hayat hikayelerini anlatıyor. Birkaç tane de bildiğimiz hükümler var dedi. Yani öyle bir kitap bekliyormuş ki kendisi tabi solcu olduğu için hep felsefi kitap okuyor. Hep işte ekonomik kitap okuyor, siyasi kitap okuyor. Diyalektik üzerine kitap okuyor, ağır kitap okuyor. Kur'an'ı okuyunca şok olmuş. Koskoca bir din bu dinin kitabı ve içinde çok basit anlatımlarla İnsan Allah ilişkisini insan insan ilişkisini anlatıyor ve peygamberin peygamberlerin hayatından da örnekler veriyor. Ama derin felsefe yok. Geniş açılımlar yok. Teoriler, teoremler yok. Net. Basit. İnsanları Allah yarattı. Nedeni şu? Dünyaya şunu için gönderdi. Şöyle yaparsanız iyi olur. Böyle yapmazsanız kötü olur. İşte sonu ya cennettir ya cehennemdir. Gibi yalan riya üzerine ve doğruluk üzerine mümin kafirli üzerine şirk ve tevhid üzerine net açıklamalarla gidiyor. Bir arkadaş şaşırıyor tabii. Buna dedim ki sen dedim karmaksın kitabı gibi bir şey mi bekliyordun yani? Bir sürü yorum yorum yorum yorum veya ağır bir felsefi kitap mı bekliyordun? Yani? Hayır ama koskoca bildiğin kitabı bu kadar basit yalan net olmamalıydı diye cevap verdi. İşte. Ben bu tür bir mantığı geçmişte aşağı yukarı kendisine meal okuttuğum, meal okumalarına vesile olduğum hemen hemen herkes de gördüm. İster İslam'a inanmasın, ister Müslümanlığı yaşayan bir toplum olsun, insan olsun, ailelerden, öğrencilerden, toplumdaki insanlardan, esnaftan kim olsun olsun, ilk tepkiyi böyle gördüm. Ne zaman üzerine meal çalışması adı altında, dini araştırma, geliştirme adı altında bilenleri soktuğumuz zaman, yani işte bu konuda geniş çalışmaları içeren insanları soktuğumuz zaman, o zaman bu kitap derin, geniş, içinde girildiği zaman çıkılmaz, anlaşılmaz ve anlaşılması için de yıllarca okunması gereken, defalarca okunması gereken bir kitap haline gelir. O Allah'ın ayetlerinin içindeki yalınlık, netlik anlaşılmaz hale geliyor. Gerçekten Allah'ın kitabında anlatılan din çok mu zor? Yani gerçekten böyle mi? Bundan 1500 yıl önce Arabistan'da yaşayan içlerinde kölelerin, çobanların, çiftçilerin, aile kadınlarının, aile bireylerinin hatta çocukların o günkü çapta aşiret yönetenlerin Kervan usulü ticaret yapanların olduğu bir topluma ağır, felsefi, ekonomik, hukuksal tanımları yapan, onlara bir sürü fikirlerden söz edip yorumlar getiren bir kitap olsaydı ne olurdu? Yani bugün sahabenin önüne kelamcıların tartıştığı konuları koysaydık veya sahabelerin önüne bugün fıkıh usulünde, tefsir usulünde veya hadis usulünde ortaya konulan tartışmaları koysaydık, veya bugün ateist felsefenin, liberal felsefenin, tasavvuf felsefesinin tartıştığı konuları kitapları önlerine koysaydık. Veya bugün i̇bn Arabi'nin yazmış olduğu kitapları o gün sahabenin önüne koysaydık ne olurdu? O çöldeki yaşayan, Medine'de veya Mekke'de yaşayan, mezralarında yaşayan, etrafında yaşayan insanlar nasıl bir din algılarlardı? Hiç düşündük mü? Allah yalın bir şekilde insana hitap ediyor. Kültürü, mesleği, mevki, makamı ne olursa olsun ister zengin, ister fakir, ister köle, ister hür. ister soyu sopu belli, ister belli değil, ister suçlu, ister suçsuz dünyadaki yaşayan insana basit bir şekilde hitap ediyor. Çok basit. Sizi ben yarattım. Siz insansınız. İnsan olarak yaratıldınız. Dünyada imtihan ediliyorsunuz. Rabbinize inanın. Yolundan gidin. Değilse ahiret hayatınızı kaybedersiniz. İnsanlara zulmedenler zalimdir. Onların çoğu cehennemdedir. Sizlere verilen hükümleri yerine getirin. Yalandan uzak durun. Riyakarlık yapmayın. Özü içerisinde Allah dinini ortaya koyuyor. Çöldeki bedevi Allah'ın gönderdiği ayetleri anlıyor. Çünkü kendisine hitap ediyor. Kültürü ne olursa olsun. Bugünün insanları gibi 1500 içinde Müslüman alimlerin, tefsircilerin, hadisçilerin veya fakihlerin durduğu gibi çok gizemli araştırmalar yapmıyor. Çok gizemli sorular sormuyor. Ayetlerden binlerce tevil ederek farklı farklı farklı felsefeler çıkarmıyor. Çok yalın bir şekilde. Kendisini orada görüyor ve kendisine hitap eden Allah'ı dinliyor. Hiçbir kültür yok. Neredeyse bilgisi sıfır okuma yazması bile yok. Basit bir yaşam, basit bir hayat yaşıyor. Basit algılamaları var. Dünyadaki kültürlerden etkilenerek aklı, beyni, hayatı sulanmamış. Kendini de bir şey zannetmiyor. İlmiyle, mevkiyle, malıyla, mülküyle hava atmıyor. Bugün insanın kendine verdiği değerleri vermiyor. Bugün insanın kendine verdiği bir değerler var. Aynı mantık var. Yani o çoğaltma mantığı, bir ilim mantığı, bir değer kazandırma. Anlattıklarıyla, söyledikleriyle kendisine bir değer kazandırma mantığı var. Ama o insanda böyle bir şey yok. Ha Böyle yapanlar Mekke'de vardı o gün. Yani kendilerine değer verenler, basit olayları, yalın olayları algılamak istemeyenler, illaki beraber olduğu İlişki kurduğu olayları veya fikirleri çok derin anlamlar olarak algılayan, algılamak isteyen insanlar vardı. Mekke'de vardı. Onlar zaten ayetleri anlayamamışlardı. Değersiz görmüşlerdi. Değersiz gördükleri için de bakmamışlardı. Ebu Sıfya'nın meşhur bir hatırası var bu noktada işte. Biz o zaman basit gördüğümüz için, sıradan gördüğümüz için ilgilenmedik ki Muhammed ne diyor, ayetler ne diyor. Ne zaman o bizim değerlerimiz yerle ihsan oldu. Ne zaman elimizden Mekke gitti, ne zaman elimizden Arabistan gitti, ne zaman elimizden Kabe gidecek noktaya geldi, ne zaman sıfırı tükettik, o zaman Muhammed ne diyor, ayetler ne diyor diye baktık. O zaman kendimizi gördük. Biz üzerimize öyle elbiseler yerleştirmişizdik ki kendimize öyle bir makam mevki biçmiştik ki bir türlü o ayetleri anlayamıyorduk. Muhammed ne diyor diye bakmıyorduk. Dinlemiyorduk. Mutlaka ona bir şeyler katıyorduk. Ayetler ile insanlar arasında giren şey sadece basitliktir. O zaman anlayanlar için, anlayacaklar için sadece basit. Basit Basit düşünen, basit yaşayanlar, basit algılayanlar samimi olanlar anlayabiliyordu. Basit düşünmeyenler, basit yaşamayanlar, kendilerine dünyevilik süslü makamlar, mevkiler, fikirler edinir. Ortadan samimiyet kalkıyor. Basitlik çünkü samimiyetle eşitliktir. Samim olmak ne demek? Basit ve yalın olmaktır. Sade olmaktır. Gayri samim olmak ne demek? Bir sürü dünyevilik, mevkii, makamı, fikri, zikri insanın aklına, fikrine, yaşamına bir elbise olarak geçirip olduğundan farklı göstermektir. Onun için basitliğin, yalınlığın dışına çıkanlar, samimiyetin dışına çıkıyor, böylece algılayamıyorlardı. Onların basitlikten kurtulmak için ürettikleri her yorum, her bilgi onlarla ayetler arasına giriyor, onların ayetleri anlamalarını engelliyordu. Sanki basitlikten kurtulmak için üretilen her şey, insanın gözünü kör ediyor, kulaklarını tıkıyor, dillerini eğip büküyordu. Her zaman örnek veriyorum. Dışarıdan 5 yaşındaki bir çocuğu alın. Hangi dinden olursa olsun şu toplumda, Türk toplumunda, Anadolu toplumunda dışarıdan herhangi bir çocuğu, 5 yaşındaki bir çocuğu alın. Hangi dinden olursa olsun? Şöyle bir soru sorun. Evladım, Müslüman yalan söyler mi? Söylemez amca diyecektir. Peki, söylerse Müslüman olur mu? Olmaz amca diyecektir. Bu kadar basit. Basit bir çocuk algısı Samiyet içerisinde, yalanlık içerisinde bu cevabı verecektir. Ama insan büyüdükçe yalan bir hayatı, yalanlarla kendisine süslediği bir hayatı yaşamaya başlayınca bu soruya çocuk gibi net cevaplar veremeyecektir. Kuvurmaya başlayacaktır. Halbuki Allah'ın Kur'an'da insan anlattığı en önemli gerçeklerden biridir. İnsanın yalandan uzak durması. Çünkü yalan onun imanına, onun İslamına, onun inancına ne yapar, zarar ver. Yalan çünkü küfür kökenlidir. Gerçeklerin üzerine örtar. Nedir gerçeklerin üzerine örtmek? Karartmaktır. Kafir olmaktır. Küfre girmektir. Küfürle gerçeğin üzerine örtmektir. Hayatında yalan olmayan birisi için Allah'ın yalan söylemeyin sözü örtüşür. Allah ayetlerini yalan söylemeyin diyor. Hayatında yalan yoksa örtüşür. İnsanla Allah'ın sözü yan yana gelir ve birbirini bütünleştirir, örtüşür. Ama hayatını yalanlarla donatmış birisi için ayetler onunla örtüşmez. Kişi yalanlarından kurtulamıyor, yalanlarına göre Allah'ın ayetlerini anlamaya çalışıyorsa, o zaman işler karışır. Şöyle düşünelim: Yalan bir hayatı yaşayan ve yalanlarını kanıksayan, yalanlarını insanlık sayan bir insan, ayetleri okumaya kalkarsa anlayabilir. Allah'ın ayeti her yalandan bahsettiği zaman, o yalanın kendisinde olmadığını vurgulayabilmek için yalan ifadelerini, yalan kavramını kendi hayatına göre değiştirmeye başlar. Kendi anlamına göre değiştirmeye başlar. Allah'ın ayetlerini orada dilini eğer büker, çevirir, farklı bir yalan kavramı çıkarır. Allah'ın oradaki söylediği yalan, bu manada değil. E hangi manada? Bin türlü felsefe üretir arkasında. Çünkü hayatında, aklında, fikrinde, muhakemesinde yalan vardır. Yalan bir hayat yaşıyor. İnsan bir şeyi gördüğünde, okuduğunda, kendine bir soru sorulsa ve güzel mi dense insan basit bir şekilde cevap veririlir. Bu cevabın sonucu basittir. Ya güzel diyecek ya da güzel değil diyecek. Yani fikrini belirtecek. Diyelim ki insan güzel dedi, cevap basittir. Bitti. Tek kelime, güzel. Veya güzel değil. Onun için insana güzel mi diye soruldu, İnsan da güzel dedi. Ama cevabı alan bu cevabı beğenmez. Yetmez ona. Başlar soru sormaya. Nasıl güzel? Hangi açılardan güzel? Niye güle güzel? Neden güzel? E şimdi bakın tek bir cevap vardı. Güzel mi diye sordu. Güzel dedi. Fakat cevabı alan tatmin olmuyor. İşi uzatıyor. Şimdi bu sorular karşısında güzel diyen ne yapar? Soru uzuyor. Arka arkaya geliyor. Her soruya karşılık güzellikle ilgili bir sürü şey söylemesi lazım. Birinci cevabından, yani basit cevabından anladı ki, kısa bir cevap kabul etmeyecek soru soranı. Ne yapması lazım? Nasıl güzel sorusuna karşılık uzunca cevaplar bulması gerekir. Hangi açılardan güzel sorusuna uzunca yorumlar getirmesi gerekir? Neye göre neden güzel sorularına cevap olarak uzunca açıklamalar yapması gerekir? Böyle bir durumda Tek soru, tek cevap yerine birçok şey söylemesi gerekir. Bunu yaparsa ne yapmış olacak? Saatlerce konuşması gerekecek veya bir şeyler yazıyorsa saatlerce yazması gerekecek. Şimdi saatlerce yapacağı konuşmaya girecek şeyler o güzel mi sorusunun karşılığında yalandan, riyadan kurtulabilecek mi? Veya saatlerce yaptığı konuşma güzel cevabının yarattığı basit algıyı ortadan kaldırıp yerine karma karışık birçok felsefi tanımlar getirerek konuyu işin içinden çıkılmaz hale getirecek mi getirmeyecek mi? İşte Allah'ın net açıkladığı insan Allah insan insan ilişkisini içeren ve insanın dünya öncesi dünyası ve dünya sonuyla ilgili temel kavramları, temel ilişkileri, temel sonuçları delirten Allah'ın ayetlerini anlamaya kalkan insan basit bir şekilde bizi yaratan Allah'tır. Biz kuluz. Allah'ı Rabb olarak bilmeliyiz. O'nun emrinden dışarı çıkmamalıyız. Allah bize ibadet için şunları şunları emretti. Bunları yaparak Basit, samimi bir hayat sürmeliyiz. Üzerimize düşen gereken şeyleri yapmalıyız. Böyle yaparsak Rabbimizin karşısında imtihanı başarmış oluruz. Aksi halde hapı yutmuş oluruz. Bunun karşılığı da başarırsak cennettir, başarmazsak cehennemdir. Özündeki basit bir dünya öncesi, dünya ve dünya sonu hayatı, dünya öncesi, dünya sonu zamanı ve Allah'ın insandan neler istediğine ilişkin Yalan söylememek, riyakar olmamak, basit, saf, samimi olmak, halis olmak anlayışı doğrultusunda ortaya koyduğu emirler ve ilkeler ve Allah'ın gönderdiği ayetleri, Ya Rabbi işittik ve itaat ettik prensibiyle yaşaması, inanması gerekirken, ayetleri tartışarak, ayetleri aralarında ikilik çıkacak şekilde farklı noktalara çekerek aklını, mahkemesini, iradesini geliştirmiş olması neticesinde ne oluyor? O güzel kavrama verilen cevap gibi basit ve yan olması gerekirken bir sürü felsefe çıkıyor. Artık ciltler dolmuyor. 30 cilt yaz, 40 cilt yaz, 50 cilt yaz, yüz cilt yaz. Fark eder mi? Fark etmiyor. Yaz, yaz, yaz. Başka bir şey yok. Ne yazık ki böyle oluyor. Allah kitabında size yaşamanız için din gönderdim diyor. Din nedir? Bu sorunun cevabı, kısa cevabı belli. İnsanın yaşadığı hayat biçimi. Tanımlara baktığımız zaman özün özü nedir? İnsanların yaşadığı hayat biçimidir. Bu kadar basit. Ötesi var mı? Şimdi siz din nedir başlığı altında 200 hatta 300 sayfalı kitap yazmaya kalkarsınız. Kalkabilirsiniz, yazarsınız da. Veya din nedir başlığı altında 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saatlik sunumlar hazırlanırsınız, konferanslar verebilirsiniz. Konuyu daha net mi anlayacağız o zaman? Yoksa konuyu iyice mi karıştıracağız böyle yaparsak? İlah konusu, Rab konusu ve daha nice konu, böylece özünden sapar. Allah ayetinde, yarattığım bütün varlıkları kader üzerine yarattım der. Kader kelimesinin Arapçasına bakarsanız, cevap basittir. Yasa. Allah yarattığı her varlığı bir yasa üzerine yaratmıştır. Allah'ına kaderler. Bu yasada asla değişiklik olmaz. Yani insanı insan, kuşu kuş, hayvana hayvan yasasına göre yaratan Allah, yaratmasında değişiklik yapılamayacağını söylüyor. İnsanları da, hayvanları da, kuşları da, gökyüzündeki ayı da, yıldızı da, dünyayı da bir kader üzerine yarattığını Allah ayetinde ifade ediyor. Bir yasa, yaratılış yasası. Fakat insan bu yalanlığı anlamak istemez. Der ki bu kadar basit olamaz. İç yapısında, bilinç altında, ya bu kadar basit olabilir mi der? Eminim bunun altında derin felsefeler var diye başlar, sayfalarca kader üzerine kitap yazar. İlgisi olsun olmasın lüzumsuz konuların içine girer. Hatta külliyatlar yazar. İnsanların kendi kafalarından ürettikleri kader anlayışlarını da işin içine karıştırır, iyice sulandırır. 70'li yıllarda kitapçılık yaparken elimde bir kitap var, okuyorum. i̇mam Gazali'nin bir kitabı. Şu anda ismini tam unutmuyorum. Tek bir kitap. İhya değil. Kitap, ihtigadi konulara parmak basıyor. Yani onları inceliyor. Zaman içerisinde sık sık örnek veririm. Konu kader konusu. i̇mam Gazali kader konusuna girmeden önce bir hadis naklediyor. Diyor ki Allah Rasulü'nden şu, şu şu şu şu zatlardan bir haber var, hadis var. Bu hadise göre sahabe bir gün kendi aralarında 3-5 kişi toplanmış. O toplanan kişileri de sayıyor şu şu şu falanca kişiler diye. Bunlar aralarında kader konusunu konuşuyorlardı. Nasıl kader konusunu konuşuyorlardı? Arapların mantığındaki, putperest Arapların mantığındaki kader çerçevesinde konuşuyorlardı. Yani kader insanın elinde midir değil midir gibi. Böyle tartışmalar var ya temel mantık. Allah Resulü üzerlerine vardı. Baktı ki onlar bu konuyu tartışıyor. Ve onlara dedi ki, Andolsun geçmiş bütün kavimler kaderi böyle tartıştıkları için helak olup gittiler. Sizin de helak olmanızdan korkuyorum dedi. Şimdi bu hadisi naklediyor. Hadis burada bitiyor. Şimdi hadis doğru veya yanlış, rivayetleri doğru veya yanlış beni hiç ilgilendirmiyor. Beni şurası ilgilendiriyor. Ben bir yazar olsam ki yazmaya çalışıyorum. Allah Resulü'nün sözü diye inandığım bir sözü konunun başına yazsam desem ki Allah Resulü burada şunu söyledi desem artık o sözün arkasına devam etmem. Yazmam yani. Çünkü Allah Resulü madem konuyu bu şekilde tartışanlar helak olup gitti diyor. Ben niye tartışayım? Veya niye tartışmanın içine bir daha sokayım kendimi? Allah Resulü burada tehlike var. Tartışmayın helak olursunuz demiş. O sözü oraya aldığıma göre inanıyorum demektir. Kendime göre incelememden geçirmiş bu hadis doğru demişimdir. Doğru olduğuna inandığım için de almışım oraya koymuşumdur. Şimdi bunun üstüne benim o konuda tartışmayı sürdürmem mümkün mü? İnanıyorsam? Değil. Ama bu hadisin arkasından yaklaşık 8-10 sayfa kader konusundaki tartışmaların içine giriyor ve bir sürü tartışmayı yazıyor. Tekrar beni okurken oraya çekiyor. Allah Resulü'nün helak olursunuz dediği konuya çekiyor. Bu bir mantık. Halbuki ne demesi gerekiyordu? Allah Resulü kendi aranızda konuyu bu şekilde Arapların mantığına göre, Yahudilerin mantığına göre, Hristiyanların mantığına göre tartışmanımızı istememiştir. Geçmiş kavimler böyle tartışmışlardır. Allah'ın kitabındaki kader konusundaki tavrı ve Kur'an'da geçen kader kelimesinin karşılığı şudur deyip kestirip atması gerekiyor. Geri tartışmalar bizi ilgilendirmiyor artık. Onlar putperestlerin tartışmaları, onlar Yahudilerin tartışmaları, onlar Hristiyanların tartışmaları. Müslüman tartışmaz. Allah'ın yarattığı her varlık Arapça kelime manası bir yasa üzerine, yani bir kader üzerine yaratılmıştır. Ve bu da değişmez. Ve bu tartışmaların arkasından mezhepler oluşur. Yoldan çıkarak. Çünkü Allah kaderi tarif ediyor. O kaderin dışına çıkılıyor. Allah Resulü, ki o hadis doğruysa, geçmiş kavimler bunları tartışarak helak olup gitti diyor. Ama Müslümanlar tartışmaya devam ediyor. Ve mezhepler oluşuyor ve mezhepler oluştuğu zaman işin garibine bakın iki tane farklı itikadi mezhep oluşuyor. Hiç inanç iki tane olur mu? Bu ehli sünnetin kabul ettiği iki tane inanç itikat mezhebi. E bunun karşında Caferi itikat mezhebi, Alevi itikat mezhebi, Mutezile itikat mezhebi ve diğerleri, diğerleri, diğerleri saysay say bitmiyor. Aslında yüzlerce itikat mezhebi oluşuyor ve Müslümanların inançlarına ait tek bir inanç oluşmuyor. Yüzlerce inanç oluşuyor ve ehli sünnet camiası bizimki diyor iki tanesi biz kabul ettik diyor. Caferiler ayrı bir noktada, Aleviler ayrı bir noktada, Mutezililer silinip gitmiş ama hala günümüzde bazı temsilciler var ve diğerleri. Aradan 1500 yıl geçiyor. Hala Müslümanlar Allah'ın ayetinde söz ettiği basit kader anlayışını anlamak istemiyor. Hala aynı konulara dönüp dolaşıyor. Hala aynı konulara dönüp dolaşıyor. Beni insan yarattı ben insanlık yasasına tabiyim. İnsan olarak üzerime düşen görevleri yapmam gerekir. Allah bana bu kaderi, bu yasayı vermiş diye kısa kesip netleştiremiyor. Neden? İşte bu neden üzerinde Müslümanların çok iyi düşünmesi gerekir. Neden putperest Araplar gibi, neden Yahudiler gibi, neden Hristiyanlar gibi, neden başka topluluklar gibi konuyu rotasından sapkılı farklı noktalara çekip tartışmak istiyor. Ve derinleştirmek istiyor. Ve yoldan çıkmak istiyor. Neden? Basit bir algıyı almak istemiyor. Allah İsra suresinin 85. ayetinde sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindendir. Size ancak az bir bilgi verilmiştir diyerek, Resulüne putteres Arapların sorduğu ruh sorusunun cevabı olarak gerekeni söylüyor. Çünkü putperest Araplar sürekli peygamberimize gelerek ruhtan soru soruyorlar. Allah'tan emir olan ruh konusunu değişik konularda, değişik yerlerde ayetlerinde Allah belirtiyor. Ama putperestlerin, Yahudilerin, Hristiyanların kafalarında farklı bir ruh kavramı var. Hani bugün de var toplumumuzda. Birisi gelir bir şey sorar, ama sorarken beklediği bir cevap vardır. O cevabı almak ister. Alamadıkça da sorar. Soruya devam eder. Döner dolaşır yine sorar. Döner dolaşır yine sorar. Döner dolaşır yine sorar. Bugün bu toplumda da var. İçimizde yaşadığımız toplumda da var. Ben iyi hatırlarım. Isparta'da öyle tanıdığım insanlar vardır orada yaşarken. 70'li yıllardan ki 95 yılında Isparta'na ayrıldım. 95'li yıllara kadar ki 20 yıl boyunca bana Vade farkı faiz mi değil mi diye soran arkadaşım var. Bakın, 20 yıl boyunca vade farkı faiz midir değil midir diye soru soran var. Cevap verilmiştir ama tatmin olmaz. Çünkü vade farkının faizin içinde yüzmektedir. Alacağı cevap şudur. Faiz değildir diyeceksin, kurtaracaksın. Ama faizdir dediğin müddetçe sana gün geçiyor tekrar geliyor soruyor. Gün geçiyor tekrar geliyor soruyor. Çünkü ondan kurtulmak istemiyor. O faizi yaşamak istiyor, o vade farkını yaşamak istiyor onu hayatında, ticaretinde gerçekleştirmiş, bir türlü aklanamıyor. Aklanmak için sana soruyor, ona soruyor, ona soruyor, ona soruyor, ona soruyor, ona soruyor. Ta ki birileri çıkıp, yok ya sorup durma, faiz değil artık. 20 yıl boyunca bunu soruyu devam ettiren insanı tanırım. Bazen gülerek ki hala daha takmin olmadın yani. Aynı şekilde Yahudiler, Hristiyanlar da, putperest Araplar da, Kafalarında bir kader konusunu oluşturmuşlar. Resulullah'a gelip gelip soruyorlar, gelip gelip soruyorlar, gelip gelip soruyorlar. Ta ki kendi cevaplarını Resulullah'tan duyuncaya kadar soracaklar. Gelen ayetler kendi cevaplarını söyleyinceye kadar soracaklar. Ama Allah söylemiyor. O başka. Kafamızdaki cevabın karşılığını buluncaya kadar soru sorma hastalığı vardır insanda. Bir türlü Verilen cevaptan takmin olmaz. Çünkü verilen cevap kafasındaki cevapla örtüşmez. Onun için aynı konuyu temcid pilavı gibi sürekli sorar. Sürekli. 50 kişiye gitse sorsa, 50 kişi farklı cevap verse fark etmez. O kafasındaki cevabı arar. Cevabı bulamadıkça soru sorar. Cevabı bulamadıkça devam eder. Neden? Çünkü yaşamanı değiştirmek istemez. İnancını değiştirmek istemez. İnancını gerçeklere göre, verilen cevaplara göre değiştirmek istemez. O yaşamını veya kafasındaki cevabı toplumda tasdik ettirmek ister. Ne zaman tasdik ettiler, oh der. Tamam, benim dediğim gibi düşünmeye başladılar. Benim yaşamımı Müslümanlar kabul etti. Ama karşı çıkarsanız olmaz öyle bir şey. İslam'da böyle bir şey yok. Allah'ın ayetleri şöyle şöyle diyor derseniz, bu sefer onu kabul etmez. Kendisini kabul ettirinceye kadar, kendisine göre ayetleri tevil ettirinceye kadar uğraşır. Bu bir hastalıktır. Ben hastalığıdır. Bencillik hastalığıdır. Değişmeme hastalığıdır. Kendisini Allah'ın ayetlerine göre değiştirmeme, Allah'ın ayetlerine teslim olmama hastalığıdır. Onun için sürekli kafalarındaki ruh kavramıyla ilgili sorularla Müslümanlara geliyordu onlarda. İstiyorlar ki Gelen ayetler kafalandaki ruh kavramını tasdik etsin. Müslümanlar ise ayetlerde olduğu gibi kestirip atacaklarına güya soranlara iyi bir şekilde cevap verebilmek için başlıyorlar geniş geniş açıklamalar yapmaya. O da bir hastalık. Yani belki inanır, belki kabul eder. Onun için ben şimdi ona şöyle ilmi, delilli, efendim gayet geniş, muhakemeli, akli şu ruh kavramını bir anlatayım bakayım derler. Ayetlerin rotasından çıkarlar ki kafasındaki ruh kavramını cevabını almak ister, Müslümansa samim olarak ona bir şeyler anlatmak ister ve böylece ikisini farklı çizgide, yani ayetlerin mantığının dışına çıkar. Sanki çok biliyorlarmış gibi, böylece İslam'da ruh kavramı diye kitaplar yazarlar, sunumlar yaparlar. Halbuki Kur'an'ın orijinalinde ruh kelimesi dokuz yerde geçiyor. Ve dokuz yerde geçen ruh kelimesi kalıp olarak hepsi ruh anlamına gelmiyor. Başka da geliyor. 9 ayetin dışında meallerde verilen ruh çevirinde ruh kelimesi varsa mealerde verilen bunlar çevirinden kaynaklanıyor ve o 1500'lük kültürün etkisinden kaynaklanıyor. Mucize olayında olduğu gibi Kur'an'da mucize kelimesi geçmemesine rağmen meallerde bir sürü mucize görüyorsunuz. Hele Hristiyanların, Yahudilerin felsefesine dayanan ruh, beden tanımları tamamıyla Kur'an'ın dışına çıkıyor. Hindistan kökenli tasavvufun ruh konusundaki açılımları ayyuka çıkıyor. Ayetlere baktığımızda, Allah'ın ruhtan söz ettiği tüm yerlerde, ruh Allah'ın bir emri olarak karşımıza çıkıyor. Geniş bir açıklama yok, bir emir. Ayetleri orijinalinden okuyan kişi, eğer Müslümanların, Yahudilerin, Hristiyanların kültüründen etkilenmemişse, ruhu anlaması basit. O Rabbimden bir emirdir. Etkilenmişse, her ruh kelimesiyle, beyninin karanlık odalarında gezinmeye başlıyor. Böylece Allah'ın anlatmak istediği netlikten çıkıyor. Halbuki Allah'ın yarattığı tüm varlıklar Allah'ın emri üzerine hareket ederler. Yani her yazılan varlık ruh ile, emir ile hareket eder. Dini ideolojik kaygıları olmayan edebiyatçılar ruhu yalın haliyle anlar. Bakın dini bir kaygısı yok, ideolojik kaygısı yok. Edebiyatçıyı düşün Şiir yazıyor, veya bir tasvir yapıyor. Ruhu yalın halilanlar. Onlar dünyanın ruhundan söz eder. Özünden. Toplumların, insanların, ormanların, denizlerin ruhundan söz ederler. Onların ruh kavramı, Fasih Arapçadaki ruh kelimesinin anlamıyla ölçüşür. İşin özüdür. Ama işin içine ideoloji, felsefe, teoloji girdiğinde ruh kavramı şaşırır. Yoldan çıkar. Cesetler alemi Ruhlar alemi, ruhlar alemi diye tanımlar gelmeye başlar. Hele bir de İsrailiyet işin içine girdi mi iş tamamdır artık. Ruh çağırmaya doğru gidebiliriz. Halbuki Allah bir şey ol dediğinde emrini yani ruhunu vermiştir. O da oluverir. Bu kadar basittir. Netlik, yalınlık, söz, yazı, insan, hayat, din üzerinden çıkar sağlamak isteyenlerin işine gelmez. Eğer bir söz, bir yazı, her insanın anlayacağı şekilde net, yalın olursa, o zaman sözler, yazılar üzerinden çıkar sağlanabilir mi? İnsan hayatı basit, yalın, net olursa, insanların hayatları üzerinden çıkar sağlanabilir mi? Din net, yalın olursa, insanlar din üzerinden çıkar sağlayabilirler mi? Elbette hayır. Öyleyse, sözleri karıştırmak, yazıları karmakaşır cümlelerle içinden çıkılmaz hale getirmek, İnsan hayatlarını alt üst edip insanları kaosa sürüklemek ve dini içine girildiğinde içinden çıkılmayan çıkılamayan asla bir türlü anlaşılamayan hale getirmek gerekir ki üzerinden çıkarsa sağlanabilsin. Değilse çıkar Herkes anlarsın. Ne olacak işimiz halimiz? Mantığı doğar. Mesela Allah yalan söylemek kötüdür diyor. Hayata baktığımız zaman Yalan söylenmeden hayat yaşanamaz noktasına getiriliyor. Herkesin yalan içinde olduğu bir yaşamda yalan söylenmek nasıl olur? Böyle bir şey olur mu? Mesela bir gün bir arkadaşımla sohbet ediyoruz. Dedi ki ekonomi çok bozuldu. Ben de bunun üzerine dedim ki ekonomiden yalanı riyaya çıkardığında düzelir. Nasıl yani dedi. E dedim ekonomiyi bozan şey yalan ve riya. İçi yüzlükler. Yalanla boyanmış her türlü fikir, her türlü icraat, her türlü hadise. Hemen nasıl yani dedi. Dedim ki nasıl var mı? Sen bir esnafta gittiğinde biraz indirim istersen ne diyecek? Vallahi maliyetine satıyoruz. Üzerinden çok az kar ediyoruz. Hatta etmiyoruz. İnanır mısın? Mesela bir köylü özellikle büyük şehirlerde sabah erkenden hale geliyor. Halden sebzesinin yeşilini alıyor. Pazara tezgahını kuruyor. Köylü diye satıyor. Şahit olmadık mı yani? Yalan mı bu? Tabi işlerinde gerçekten köylerinden getirenler de var. Onlara harç Ama böyle yapanlar da var. Halden gidiyor, alıyor, kuruyor tezgaha, Köylü malı diye satıyor. Ticaret anında konuşmalara baktığınızda her şeyde bir yalan var. Hele büyük mağazalara bakıyorsunuz. Ne yapıyor? Önce fiyatları ikiye katına çıkarıyor. Aldığı fiyatı. Sonra yarı fiyatına diyor ama yine de kağıdı satıyor. Böylece kampanya düzenlenmiş oluyor. Fiyatları düşürdü. Sanki zararına veriyor. Öyle bir mentalite duyuluyor. Ya el, işte eskiden 50 liraydı fiyatı. Yarı fiyatına veriyor. 25 liraya indirdi. Vay be. Demek ki satlar Şimdi şöyle düşünüyoruz. satla satla kar ettiler. Şimdi de elden çıkarmak için mevcutları zararına veriyorlar. Zararına hiçbir zaman vermezler. Zaten başında 50 lira çok fiyatı. Aslında 25 liraydı. Ben ekonomiciğim, ben muhasebeciyim. mali müşavirim. Ne hinlikler döndürdüğünü çok iyi bilirim bu insanlar Bunları anlattım. Dedi ki, söylediklerim doğru ama yalanı kaldırırsak ticaret biter dedi. Özete bakın. Bu toplumdan yalanı kaldırırsak ticaret biter. Yalanı kaldırırsak ekonomi biter. Çünkü herkes gerçeği görür, ona göre davranır. Bugün tüketim ekonomisini çoğaltabilmek için bin türlü yalan reklamlarla insanların gözleri boyanıyor yaşamları altısı biliyor. Maalesef özellikle kadınlarımız bu konuda, çocuklarımız bu konuda büyük bir istismara uğruyor. Ve böylece yalansız ticaret olamayacağını bu arkadaş peşinden kabul etmiş oluyor. Ve bu arkadaşımız Müslüman. Yalansız ticaret olamayacağını kabul eden biri toplumdan yalanın kalkmasını kabul edebilir mi? Düşünün. Ve bu mantıkla ayetleri okuduğu zaman yalanın ortadan kalkmasını isteyen Allah'ın ayetlerini Nasıl anlayacak bu insan? Nasıl tarif edecek? Nasıl toplumla o ayetleri pekiştirecek? O düşüncesindeki kafasındaki düşünceyi pekiştirecek? Özleştirecek? Özetleyecek? Böyle bir durumda insanın ticaretinden, sosyal yaşamından, aile yaşamından yalan kalkmazsa kalkmayınca İslam onların yaşamına gelmiş olacak mı? Ben siyasete hiç dile getirmiyorum. O zaten başla başına yalanlar üzerine. Ve ben arkasından İslam'da siyaset diyeceğim. Yani Siyaset, Arapçı bir kelime. Yönetim ustalığı. İslam'a göre bir siyaseti tanımlayabilmem için içinden yalanı soyutlamam lazım. Kaldırmam lazım. Yani yalansız bir yönetme sanatı anlatmam lazım. Bugün yalansız bir yönetme sanatını anlatırsan bugüne pekiştirme mümkün değil. Çünkü içinde yaşadığım düzende Müslümanıyla, Yahudisiyle, Hristiyanıyla, Ateistiyle, Solcusuyla, Liberaliyle, Hırççısıyla herkes yalan bir siyasetin içinde aklını, fikrini oynatmış durumda, yaşamını oynatmış durumda. Onda reddedecekler yalansız bir siyaset. Ben İzmir'de yazar var bilimde bazen böyle sözler söylüyorum. Hemen olmaz olmaz olmaz diyorlar. Diğerlere baktığımız hepsi Müslüman. Dikkat edin. Yalanın karıştığı her şeyden mutlaka insanların çıkarları vardır. İnsanların çıkarları var. Birileri yalanın karıştığı her şeyden mutlaka büyük çıkarlar sağlar. Söz ustaları yalan üzerine felsefe yapar. Yazı ustaları yalan üzerine makaleler, kitaplar yazar. Halbuki yalan nettir, basittir. Gerçeğin dışında söylemek, davranmaktır. İnsanları yalan yaşama, iten nedenlerden tutunda nasıl yalan söylenir? Yalan nasıl kutsallaştırılır? Yalan nasıl İslamileştirilir? Konularına varıncaya kadar inceleyen, irdeleyen insanlar olmalıdır. Hangi durumlarda yalan söylersek o İslam olan inancımıza ve İslami yaşantımıza zarar vermez. Yani yalan ne zaman mübah olur mesela. Birler çıkıp İslam'da yalanın hükmü diye kitap yazabilir. Yalanın caiz olduğu yerleri anlatabilir. Bir vaiz İslam'da yalan üzerine bir iki saatlik vaaz verebilir. Vermelidir. Basit, net algılamamalıdır. Bunun üzerinden çıkar sağlamalıdır. Bir fikir adamı yalanın felsefesini yapabilmelidir. Bütün bunlar olmaz. Yalan basitçe net olarak anlaşılırsa, o zaman bütün hayaller çöpe gider. Yalan üzerinden çıkarlar biter. O nedenle yalan üzerine düşünceler üretilir. Üretilen düşüncelerle yalan aklanır. Yalansız hayatın yaşanmayacağı üzerine, yaşanamayacağı üzerine akli, felsefi, mantıki yorumlar yapılır. Yalan topluma kanık sattırılır. Mesela demokrasi yalanlar üzerine kuruludur. Seçimler yalanlar üzerine yürütülür. Siyaset yalanlarla yürütülür. Peki ortak düşünce nedir? Demokrasi eski düzenlerden iyidir. Hatta Allah'ın gönderdiği İslam düzeninden bin kat iyidir. Bugün Müslümanıyla, ateistiyle, solcusuyla, laikiyle, liberal ile verilen hüküm budur. Demokrasi çağımızın en modern, en iyi, en düzgün rejimidir. Hatta İslam üzerinden bile bin kat iyidir. O geri kalmış, köhnemiş, şeriat üzerinden bin kat iyidir. Hükme bakın. Ne yapılmış olur? Yalan kutsanmış olur. Ve bu sözü söyleyenlerin, bu hükmü verenlerin çoğu da Müslüman olursa, Müslümanlar bunları da bir de ayetlerle desteklemeye kalkarsa, varın siz görün o ayetlerin haline neydi, ne olmuş olur. Ve sonuçta şuraya varır. Demokrasi eski düzenlerden iyidir, yenisi de bulunamamıştır. O zaman mecburen şimdi'nin en iyisi olarak demokrasiyi savunmamız gerekir teorisi üretilir ve bunda İslam adına üretilir. Böylece yalan üzerine yürütülen demokrasi en çağdaş, en modern, en geçerli düzene topluma kabul edilir. Toplumdan yalan silmek istediğinizde ticareti karşımıza çıkar, siyaseti karşımıza çıkar, demokratik düzeni karşımıza çıkar ve bunları karşınıza çıkaranlar da ne yazık ki Müslümanlardır. Yani Müslümanın diyenlerdir. Bütün bunların topluma kabul ettirilmesi için bazı Müslümanların akademisyen veya fikir adamı veya alim olarak İslam'da demokrasi fikrini yazması lazım. Bu noktada çıkar sağlaması lazım. Demokrasiyi en iyi düzen olarak anlatması lazım. Ayetleri Resul'ün hayatından örnekleri demokrasiye göre evirip çevirmesi, kıvırması lazım. Oysa ki ayetler Resul'ün hayatı yalana karşıdır. Bu kadar basit. Onların mücadelesi yalanı insanlardan, toplumlardan, hayattan silme mücadelesidir. Geçmişte sultanların düzenlerini fitne çıkmasın diye onaylayan düşünceler aslında sultanların yalanlarını onaylamışlardır. Ehli sünnet anlayışı insanda, toplumda, toplumsal düzende üretilen yalanları onaylama meselesidir. Dikkatini çekiyorum. Bana ehli sünnet nedir diye sorarsanız ben kısaca cevap veririm. Ehli sünnet anlayışı hem itikatta, hem siyasette hem yaşamda insanların ürettiği yalanları onaylama mezhebidir. i sünnet anlayışı. Allah'ın ayetlerini, Resul'ün sünnetini yalanlara göre tevil etme mezhebidir. Bu nedenle Müslüman toplumlar, Müslümanların kurduğu devletler yıkılıp gitmişlerdir. Çünkü yalanlar üzerine yürümüş ve mezhepler de bunları tasdik etmiştir. Çünkü neden yıkılmışlardır? Müslümanlar ruhunu kaybetmişlerdir. Müslüman toplumlar ruhunu kaybetmiştir. Müslümanların kurduğu devletler ruhlarını kaybetmişlerdir. Çünkü Müslümanların, toplumların, devletlerin ruhu Allah'ın emirleridir. Bakın nereden nereye geldik ayetlere baktığımız zaman. Bu emirler insanın itigazından, insanın yaşamından, toplumların yaşamından, devletlerin yaşamından kalktığı zaman ruh kalkmıştır, bitmiştir ve yıkılıp gitmişlerdir ve yıkılmış gitmişlerdir de. Çünkü Allah'ın emirleri onlara can verir, kan verir. Bir öz kazandırır, bir ruh kazandırır. Müslümanlardan, toplumlardan, devletlerden Allah'ın emirlerini kaldırdığınızda ve Allah'ın ruh diye tarif ettiği şeyi başka şeylere, başka şeylere, başka anlamlara, başka felsefelere götürdüğünüzde ne olur? İşte ruhsuz bir Müslüman, ruhsuz bir Müslüman topluluk, ruhsuz Müslümanların kurduğu devlet olur ve yıkılır gider. Perişan olur. İki paralık adamların önünde rezil olur. Bütün dünyanın gözünün önünde, çöplükte yaşatılır. Bütün hakları elinden alınır, her şeyi yerle yeksan edilir ve iki dilim ekmeğe muhtaç edilir. Gelen iter, giden iter. Çünkü ruhu yok. Ha yaşıyor, ha yaşamıyor, fark etmiyor. Neden? Çünkü Allah'ın ruhla ilgili söylediği şeyleri yanlış anlamıştır. Müslümanlardan, toplumlardan, devletlerden Allah'ın emirlerini kaldırdığınızda, onları çıkarlara göre tevil ettiğinizde, Geriye kalan ruhsuz cesetlerdir. Onlar diri gibi görünürler ama aslında ölülerdir. Allah'ın emirlerini insanlardan, toplumlardan, devletlerden kaldıran seküler, layık anlayış ruhu ortadan kaldırır. Geriye ceset bırakır. Cesetleri yaşıyor göstermek ise bir sanattır. Bu sanat cesetleri yaşıyor göstermek için yalan üretme sanattır. Bunun için bazı Müslümanlar ayetleri kullanır. Bazı Müslümanlar hadisleri kullanır, bazı Müslümanlar takihlerin görüşlerini kullanır ve böylece bir yalanları kutsama mezhebi ortaya çıkar. Bunun adına ehli i Sünnet denir. İnsanlar medeni hayata geçtikçe yalan, ciya, insanların yaşamına girmeye başlar. Halbuki medeni yaşam, gelişmiş yaşam demektir. Sanki gelişmişlik yalanın, riyanın ustalıkla kullanılmasıdır. Sanki medenilik, gelişmişlik, çağdaşlık, yalanı, riyayı insan aklına, kalbine, yaşamına indirebilme ustalığıdır. Ortadaki durum böyledir, böyle görünmektedir. Felsefe, ideoloji, sanat, teoloji, bilim sanki bunun için uğraşmaktadır. Ne kadar yalan varsa insanın ürettiği bunları temellendirmek ve bunları insanın aklına, yaşamına, düşüncesine, inancına indirmektir, yerleştirmektir. Din neden çoğaltılır sorusunun açılımında din nasıl çoğaltılır sorusuna öncelik vermek gerekir. Allah'ın basit, yalın, net gönderdiği din nasıl çoğaltılır? Bugüne kadar nasıl çoğaltılmıştır? Bundan önceki bölümlerde insan üretimlerinin din olarak kabul edilmesiyle dine ait bilgilerin çoğaltıldığından söz etmiştik. İnsan üretimlerinin din olarak kabul edilmesini Allah kabul etmiyor. Ancak insanlar ısrarla akli üretimlerini Akli üretimler yapanların bilgilerini, hükümlerini dinden sayarak dinlerini çoğaltıyorlar. Peki insan üretimleri kesin gerçek mi? Elbette hayır. İnsan üretimleri insanların zanlarından oluşuyor. Her insan kendi aklının, bilgisinin, muhakemesinin, tecrübelerinin düzeyinde fikirler üretiyor. İnsanların bilgileri geliştikçe akıl kapasiteleri, muhakemeleri değişiyor. Hele tecrübelere attıkça insan aklı mahkemesi daha farklı çalışmaya başlıyor. İnsan aklı mahkemesi her farklı çalışmada farklı sonuçlara varıyor, farklı bilgiler üretiyor. Usulü fıkıhta yani Müslümanların ürettiği hususlarında insan üretimleri zanlı galip olarak tarif ediliyor. Bir insan aklıyla bilgisiyle mahkemesiyle ürettiği zanların yani kesinleşmemiş hükümlerin içinden seçtiği bilgi olarak kabul ediliyor. Yani bir sürü bilgiyi topluyor, bir sürü farklı sonuçlara çıkıyor. Bunların içerisinden en doğru gördüğünü, yani bu zanların içerisinden en doğru gördüğünü, galip olduğunu, bu işte doğrusu budur dediğini kabul ediyor. zanlı galip bu. Hiçbir zanlı galip kesin bilgi değil, kesin hükümde değil. Ne yazık ki Müslümanlar insanların ürettiği zanlı galipleri din bilgisi, din hükmü diye kabul ederek dinini çoğaltıyor. Böylece Allah'ın kesin hükümlerinin yanına onları da koyarak Allah'ın hükümleriyle eşitlemiş. Yani ortak etmiş Allah'ın Bunun nedeni insanın kendini kutsaması, kendine insanlık dışı değerler vermesi basit, yalın algıların üzerinden çıkar sağlayamama olarak gösterilebilir. Düşüncelerini Allah'ın diniyle bütünleştirerek insan kendini kutsamaktadır. Müslümanların içinden bazı insanların görüşlerini, düşüncelerini, hükümlerini... Allah'ın dinine ait görmesi, başkalarının da buna katılmasıyla Allah'ın dini çoğaltılır. Hiç kimse insana senin görüşlerin, fikirlerin, hükümlerin insanındır diye karşı çıkmadıkça bu böylece devam eder. Böylece insanlar fikir üretir, dine dahil eder. İnsanlar hüküm üretir, dine dahil eder. Müslümanlar arasında kutsanan insanlar çoğalmaya başlar. Bu durum Müslüman toplumu sınıflaşmaya doğru götürür. Sınıflaşan Müslüman toplumda din adına bilgi üretenler, hüküm üretenler, üretilen bilgilere inananlar, hükümlere uyanlar vardır. Böylece din felsefesine göre toplumda din koyucular, dine uyucular oluşmuş olur. İki sınıf oluşmuş olur. Müslümanların tarihinde din koyucular, mezhep koyucular olarak ortaya çıkmıştır. Direkt din koyucular denmemiştir. Ancak üretilen mezhepçilik anlayışı ile, Mezheplerin görüşlerini oluşturanlar din koyucu durumundadırlar esas da, pratikte. Her toplumun din koyucusu toplumun kutsallarıdır. Allah'ın ayetleri böyle bir anlayışı yıkmak için gönderilmesine rağmen ne yazık ki geçmişte ayetler mezhepçilik anlayışına göre tevil edilmiş ve böylece din koyuculuk Müslümanların anlayışına sokulmuştur. İnsanın kendine insan olma vasıflarının dışında değerler vermeye başlaması, kibrine, hırsına yenilmesi, kendini dinin banisi, koruyucu olarak görmesi, onu rayından çıkarır. Ayetleri anlamaya yetkililer. Ayetleri açıklamaya yetkililer. Ayetler üzerinden hüküm çıkarmaya yetkililer. Allah adına insanları hesaba çekiciler, cezalandırıcılar üretilmeye başlar. Dini korumak, dinin geleceğini düşünmek, dine sahiplenmek gibi kavramların çerçevesinde Allah'a kul insan yerine Allah'ın yetkilerini eline almış, Allah adına dinle yön veren, inanırlarına yani müminlerine yön verenler oluşturmuş. Onlar Allah'ın elinde yetkisinde olan hidayet kapısını eline alırlar, muhakeme etme yetkisini eline alırlar, cezalandırma yetkilerini eline alırlar ve kullanırlar. Bazı insanların bunları yapabilmesi için insanlara bazı değerler yüklemesi gerekir. Değilse yapamazlar. Allah'ın ayetlerinde insana yüklediği değerlerin dışına çıkarak yapılan bu değerlendirmeler dini çoğaltmak için kullanılır. Din çoğaltılarak değer verilen insanların keyfine göre ayarlanmaya başlar. Böylece bir din insanların keyfine göre ayarlanmaya başlandığında Allah'ın belirttiği halis din rotasından çıkarak insani din haline gelir. Allah kitabında gönderdiği dini insani din haline getirenleri ehli kitap veya kitap ehli olarak tarif eder. Kitap ehlinin özelliği, insanların görüşlerinin, hükümlerinin Allah'ın dininden saymaktır. Yahudiler, hahamlarının, Hristiyanlar, rahiplerinin, papazlarının görüşlerini, hükümlerini Allah'ın dininden saymışlardır. Müslümanların mezhepçilik anlayışı böyledir. Mezhep kurucusu olduğu söylenen imamların görüşlerini, hükümlerini Allah'ın dininden saymak, kitap eline dönüşmektir. Dinin herkesin anlayabileceği şekilde basit, yalın, net olduğunu düşünüyor. Yani böyle olduğunu düşünün. Fazla uzatmadan deyin ki din basittir, yalındır, herkes anlayabilir. Nasıl Resulullah döneminde sahabeler hiçbir kültür yokken anladı? Köydeki çiftçi, çoban, şehirdeki esnaf, işçi, memur, üniversitedeki profesör, ayetleri okuduğunda aynı şekilde anlıyor. Allah neyi haram, neyi helal, neyi farz kılmışsa herkes biliyor, Allah'ın dinine insanların görüşleri, fikirleri, hükümleri dahil edilmemiş. Ne kadar insan fikir ürettiyse, denmiş ki bunlar insanların görüşleri, bizi ilgilendirmez. Yani Allah'ın dininden sayılmaz ama iyi bir fikir cimnastiğidir. Fakat bu jimnastikler de bazen aşırı gider, dinden çıkabilir. Onun için dikkat edin denmiş ve uyarılmış insanlar. Böyle kabul edin. Müslümanların tarihinden gelen 1500 yıllık kültür, Müslümanların değerli fikirleri olarak kabul edilmiş ama din kabul edilmemiş. O yazılan ciltler dolusu tesirler, içindeki görüşler ve fıkıh kitabı olarak yazılan, İslam'da fıkıh diye yazılan 40 cilt, 30 cilt, 20 cilt bir sürü hukuki görüş, veya hadis usulü diye yazılan ve arkasından Allah Resulü'nden geldiği rivayet edilen bir sürü değerli fikirler, değerli haberler dinin temeli sayılmamış ama bir tarihi bilgi birikimi olarak, bir zenginlik olarak alınmış ama dinin temeli sayılmamış. Müslüman, bilim adamların ürettiği felsefi konular, yani ilahiyat konuları, o insanların görüşleri olarak alınmış ama dinin temeli sayılmamış. Böyle düşünün, basit bir şekilde. Bunları Müslümanlar atalarından geçmişte dini yaşarken neler düşündü, hayatlarını uygularken hangi duygularla bunları uyguladığı şeklinde alsak, şeklinde kabul etsek. Böylece bu kültür zenginliğinden din çıkarma yerine bir kültür zenginliği olarak görüp canlı olarak karşı karşıya ...insanlarla, Müslümanlarla istişare ediyor gibi... ...bu yazılanlarla çizilenleri de... ...geçmiş Müslümanlarla istişare ediyor anlamında algılasak... ...ve bütün bunları Allah'ın Kur'an'da gönderdiği ayetlerle anlattığı dine karıştırmasak... ...yalanı yalan, riya riya bilsek... ...harama haram, helali helal, farzı farz olarak bilsek... ...iyilik ve doğruluk üzerine yapılması gerekenleri bir Müslüman olarak yapsak... ...böyle bir durum olsa... Sonuçta. O zaman çıkarcılar böyle bir din ister mi? Soruyorum şimdi. Çok basit bir şey. Çıkarcılar içimizde yaşayan çıkarcılar böyle bir din isterler mi? Eğer böyle bir din olursa eğer böyle bir şey olursa bu din üzerinden çıkar sağlayabilirler mi? Elbette hayır. O zaman herkes hadi ya der geçer gider. Onun için din üzerinden çıkar sağlayanlar önce siz Allah'ın gönderdiği ayetleri anlayamazsınız diye söze başlarlar. Bakın din üzerinden çıkar sağlayanlar ilk önce topluma derler ki, siz Allah'ın gönderdiği ayetleri anlayamazsınız diye suza başlarlar. Ayetleri anlamanın önüne binlerce engel dikerler. Allah'ın ayetlerini anlayabilecek kişiler hakkında bir sürü özellik sıralarlar. Düşünmezler. Hiçbir sahabe onların sıraladığı özelliklere sahip değildir. Hatta Allah'ın ayetlerini en güzel anladığını iddia ettikleri kişiler bile sıralanan özelliklere sahip değiller. Tamam biz anlayamıyoruz Allah'ın ayetlerini. Kim anlar diye sorduğumuz zaman, şunlar anlar diye belli özellikteki insanlara anlattıkları zaman çıkarılan bu özellikler ne Resulullah da vardır, ne efendim sahabeler de vardır, ne de o özelliği var olduğu sanılan kişiler de vardır. Onlarda da yoktur. Allah'ın ayetlerini için sıralan, özellikle okuduğunuzda ne İmam-ı Azam'da, ne İmam Şafi'de, ne Maturi'de, ne Eşari'de yoktur ve bunlar o özelliklerden sınıfı geçemezler. Ancak onlar sınıfı peşiyle geçmiş sayılır. Sanki şöyle olmuştur. Önce bazı insanlar sınıf geçirilmiştir. Yani bazı insanlara bazı yetkiler verilmiştir. Sonra özellikler sırlanarak başkalarının olması engellenmiştir. Hani günümüzde de bunun gibi bazı örnekler var. Mesela, ben mesleğimden örnek vereyim, yakından bildiğim için, mali müşavirlik, muhasebecilik yasası çıkmadan önce, herkes, vergi dairesine bir dilekçe veriyor, ben muhasebelik yapmak istiyorum diyordu. Bunun, sen ilkokul mezunu musun? Sen ortaokul mezunu musun? Sen ticaret sitesi mezunu musun? Sen işte iktisat okudun mu? Muhasebeci okumuş üniversiteden mezun olduğun mu da kimse bir şey sormaz. İlk yasa 1990'larda çıktı. 89'da mı 90'da mı öyle bir şey çıktı. Çıktığı anda vergi dairesine kayıtlı her muhasebeci, her mali müşavir hemen belgelendirdiler. Diler ki sen muhasebecisin, sen mali müşavirsin. O zaman mali müşavirle muhasebeci olmanın arasında tek fark birisi üniversite mezun olacak, diğerleri ne olursa olsun. Fark etmiyor. Yani üniversite mezun derken, iktisat okumuşlar, mali müşavir oldu ilk yasa çıktığında. Diğer muhasebecilerse, ise, lise mezunu, sanat enzisi mezunu, yanlar bile kabul edildi. Belgeleri de verildi. Sonra, muhasebeci, mali müşavir olabildiği için öyle şartlar getirildi ki, sanki sırat köprüsünden geçiyor şimdi arkadaşlar. Devletin üniversitesinde bitiriyor, ilk öğretimi bitiriyor, 15 yıl okuyor, hala olamıyor. Önce, Staja girme imtihanlarına giriyor. O stajlardan geçebilenler staja başlıyor. Stajdan sonra muhasebeci veya mali müşavir olabilmek için imtihanlara giriyor. Dokuz doğurtuyorlar. Sanki şöyle bir mantık çıkıyor. Mevcut mali müşavirler yerlerine adam almamak ve rakip doğurmamak için öyle sorular soruyorlar ki bugünkü mali müşavirler, bugünkü muhasebeciler bu imtihanlara girse yüzde doksanı sınıfta kalır. Geçemezler belki kanun okuyanlar, belki kendilerini yenleyenler geçer ama yüzde doksanı bu, bu imtihanlardan kaybeder. Sanki buddum gibi. Kimler Allah'ın ayetlerinden anlar? Bir sıralama getiriliyor. Önce peşinden anlayanlar kabul edilmiş. İsimler şunlar şunlar deniyor. Sonra bir sıralama getiriyor, bir özellik getiriliyor. Kimse anlayamaz artık. O zaman olarak Akıllar hep oraya bağlı kalacak. Mantık hep oraya bağlı kalacak. İnsanlar o peşiyle kabul edilen kişilerin görüşlerine bağlı kalacak. Böylece taklitçilik devam edecek. Allah taklitçiliği Kur'an'da reddetmesi rağmen insanları taklitçi mantıkla bu noktaya getiriyorlar. Müştehit olma şartlarını sırlayanlar önce bazılarını müştehit ilan ettiler sonra müştehitlik şartlarını sıraladılar. Sıralanan şartlardan inanın Resulü bile geçemez. Hani Resulün iştahatları var diyoruz ya Resulün kendisi bu şartlara tabi kılınsa Mümkün değil geçemez. Sahabeler ise o müştehitlik şartlarının yanına bile varamaz. Düşün yani. Çöldeki Bedevi Vahada yaşayan birisi sahabe müştehit yani istahat edip dururken Resulullah'ın yanında fikrini söyleyip dururken hükümlerini belirtip dururken bu şartların yanına asla varamaz. Müştehit imamlar mı onları bile incele asla varamazlar. Böyle bir saçmalık insanları kutsallaştırma mantığının uzantısıdır. Bunun gibi aynı mantıkla Müslüman toplumlarda, daha önce Yahudi toplumlarda ve Hristiyan toplumlarda şartlar oluşturarak kendilerine göre kutsallar oluştururlar. İşte bütün bunların oluşabilmesi için, bu engellerin oluşabilmesi için Allah'ın ayetlerinin basit, yalın, anlaşılır olmaması gerekir. Altında bir sürü başka şeylerin yatıyor olması gerekir. Bu anlayışın ne yapılması gerekir? Pekiştirilmesi gerekir. Onun için çıkarcılar, Allah'ın ayetleriyle insanlar arasında dini çoğaltarak engeller oluştururlar. Dine dair külliyatlar oluştururlar. Yine de duramazlar. Son söz olarak, din deryası geniştir, içine girildi mi insan içinden çıkamaz derler. Ve biz elimizden geleni yaptık, bu kadar yaptık derler. Halbuki şunu düşünmezler, Allah insanların gücünün üstünde bir din göndererek imtihan etmez. Çünkü bu, daha peşinen sınıfta kalmaktır. Allah, insanın sınıfta kalacağı bir din gözlerip de peşine onları imtihan eder? Zalim mi Allah ya? Demiyor mu Allah? Gücünün üstünde hiçbir şey yüklemedim ben diyor. Yüklemem de diyor. Ayetinde. Ama bu insanlara baktığımız zaman insanların gücünün üstünde bir yük yüklenmiş, insanlar içine girince bir türlü çıkamayan Sanki bir kaosun içine girmiş gibi, içinden çıkılmayan bir konuma girmiş gibi bir duruma sokarlar. Bizim yaptığımız, onlar öyle der. Bizim yaptığımız, din derneğisinden bir damla su almaktı derler. Aldık, yazdık derler. Yazdıkları 30 cilttir. Düşünün artık, o bir damla suysa, gerçekten din ne kadar sudur onların mantığına göre. Böyle yaparak ne yaparlar? Böyle yaparak bir çıkar imparatorluğu kurarlar. Böyle yaparak insanları Allah'ın dininden uzaklaştırırlar, yeni bir din üretirler, bu dininde patronları onlar olur ve böylece bu patronlar o dinin sırtından geçinmeye başlarlar. Sonuçta Allah'ın dinini kitabını kullanarak mevki, makam kazanmak, dünyeviliği kazanmak çıkarcıların hayalidir. Hiçbir samimi insan Allah'ın dinini kitabını kullanarak mevki, makam, kazan kazanç sağlamaz. Gerçek bin, İhlaslı mümin böyle bir yola girmez. Geçmişte Allah'ın kitabını dinini kullanarak mevki, makam, dinevili kazanmaya değer verilen insanlar da eklenmiştir. Artık insanlar çıkarları için Allah'ı, kitabını, dinini, değer verdikleri alimleri kullanarak yükselmeye planlanlar. Şimdi içinde yaşadığımız topluma bakın. Bir mezhebe dahil olur veya bir tarikada dahil olur. Şeyhinin veya mezhebin ismini kullana, kullana, kullana makamları yükseltir. Üzerinde doğru yanlış araştırmalar yapa yapa makamları, mevkiler yükseltir. Kitaplar yazarak mevkileri, makamları yükseltir. ve Böylece bir imparatorluk kurar. Peki, bütün yalanları kaldırırsan olur? Anında yıkılır yere. Hiç kimse inanmaz. Hemen toplumdan tecrüb ederler. Ve aslında birçoğu böyle yaptığını bilmez. Yani bu makamları, bu mevkileri yakalayabilmek için bu değerleri üreterek, üretilmiş değerlere basarak üretilen bir din üzerinden çıkar sağladığını bilmez. Farkında da değildir. Atalarından öğrendikleri dini yaşarken yaşadıkları din böyle bir yapılanmaya gelmiştir. Bunun böyle olduğunu peşinden kabul eder. Onun için çocukluktan beri yaşadıkları dinin temel yapısını sarsayacak noktaya zor gelirler. Yani çocukluktan beri anasından, babasından, çevresinden öğrendiği bir din var. Bu dinin oluşturduğu bir kavram var, bir açılım var. Bu açılımlarla üzerinden ticaret sağlanan, üzerinden kar sağlanan belli işte Allah'la ortak edilmiş kurumlar, kutsallar oluşturulmuş bir din var. Şimdi bu dini sarsacak bir noktaya insanın gelmesi çok zor. Ancak bazıları bu yapılanmayı sorgulamaya başlar. Çok nadirdir. İşte o zaman her şey karışır, bütün işler karışır. Ortaya atalardan gelen muhafazakar bir din, karşısında da modern bir din çıkmış olur. Onlar da hemen suçlamaya başlarlar. İşte modernistler demeye başlarlar. Ne yapmıştır? Klasik, muhafazakar, Allah'la beraber din koyusu olarak ürettikleri bütün makamları sorgulayan bir düşünce ortaya çıkmıştır. Onun adı modernist olur. Ancak günümüzde hem muhafazakar din hem de modern din, geçmişin etkisinden kurtulamamıştır. Hangisi olursa olsun. Her ikisinin de özünde insan üretimleri dinden sayma özelliği vardır. Bugün modern dini savunanlarla muhafazakar dini savunanların anlayışına dikkat edin. İkisinin de temel bakışı akıl üretimlerini dinden saymaktır. Gelenekçiliği sorgulayanlar da aynı gelenekçiler gibi modernlik adına insanlara değer vermeye başlar. İnsanların yorumlarını dinden saymaya başlar. Hatta öyle ki ne halen dahi okudukları ayet anlamlarını ayetlerin kesin anlamıymış gibi lanse etmeye başlarlar. Ayetler üzerindeki kendi fikirlerini, kendi yorumlarını, kendi sonuçlarını Allah'ın sözüymüş gibi insanlara anlatmaya başlarlar. O zaman gelenekçilerden farkı ne? Ha gelenekçi bir müfessir Allah'ın ayetini açıklamış, Allah bunu demek istiyor demiş. Ha gelenekçi müfessire karşı çıkan herhangi bir vatandaş da Meali okumuş, mealden bir hüküm çıkarmış, bu hükmü Allah böyle diyor demiş. Ne farkı var? Bir fark yok. Halbuki herkes biliyor, meal bir dilin diğerlere çevrilmesinden ibarettir, orijinal değildir. Çevirilerde görüş farklılıkları olabilir ama dinlerini insani düşüncelerle çoğaltmaya çalışanlar bunu görmek istemez. Mezheplere karşı çıkarken daha güçlü mezhepler oluştururlar, alimlere karşı çıkarken kendilerini veya sevdiklerini alim ilan ederler, Diğerlerinin görüşlerini dinden saymazken kendi görüşlerini dinden sayarlar. Bazı insanların kutsanmasına karşı çıkarken kendilerini kutsarlar. Böylece kısır döngünün içine girerler. Allah'ın ayetlerinde belirttiği gibi halis dine inanmak, halis dini yaşamak, Allah'ın dinine ekleme çıkarma yapmamaktır. İşin özü bu değil mi? Allah'ın dinine bir ekleme yapmayacaksın, Allah'ın dininden bir çıkarma yapmayacaksın. Dinin sahibi Allah'tır. Hükümlerini Allah kor çerçevesinde dini algılamaktır. Ne Resulün ne de Müslümanların Allah'ın dinine ek yapmaya hakları yoktur ve Allah'ın dininden bir şeyi çıkarma hakları yoktur. Eğer insanlar Allah'ın dinine hangi nedenlerle olursa olsun eklemeler yaparsa yaparlarsa yapsınlar, yapılan eklemelerle Allah'ın ayetlerini anlayamazlar. Çünkü Allah'ın dinine yapılan her türlü insani ekleme, ayetlerle insanlar arasına engeldir. Kelime-i tevhidin başındaki la yani hayır anlamı, öncelikle insanı, ilahı belirlemektir. La'dan sonra gelen dinin hüküm sahibinin Allah olduğunun belirtilmesidir. İnsan, kelime-i tevhide inanarak kendisinin, insan, yaşadığı dinin Allah'tan olduğunu baştan kabul eder. Bundan sonra asla Allah'ın yetkilerine karışmaz. Allah'ın yetkilerini kullanmaya kalkmaz. Kimseyi de karıştırmaz, Kimseyi de Allah'ın yetkilerini kullanmasına izin vermez. Kimseye de karıştırmaz, Kimseye de Allah'ın yetkilerini kullanmasına izin vermez. Ve verdirtmez. Böyle davrananlardan, davranacaklardan daima uzak durur. Allah katında Müslümanlar eşit. Aralarındaki fark takva. Takva, Allah'a karşı samimiyet dini yaşarken gösterilen dürüstlüktür. Yalanın, riyanın girdiği yerde samimiyet ve dürüstlük yoktur. Bu nedenle samimiyetin, dürüstlüğün olduğu yerde mevkinin, makamının bir hükmü de yoktur. Şöyle düşünün. Müslümanlar samimi ise, dürüstse ve Müslümanlara çeşitli nedenlerle mevki ve makam verilmişse, bunların onlar katında bir hükmü yoktur. Çünkü samimi, dürüst olanlar mevkilerinde Makamlarında ne olarak kullanılırlar? Müslümanlardan ayıran bir neden olarak kabul etmezler. Onlar mevkilerini, makamlarını Müslümanlar üzerine bir egemenlik unsuru olarak değil. Aksine varlıklarını, mevkilerini, makamlarını Müslümanların insanlığın hizmetine sunarlar. Ancak çoğaltılan din mevkilere, makamlara Müslümanlar üzerine egemenlik kurma anlayışı sağlar. Çoğaltılan dine baktığın zaman bir mevki varsa, bir makam varsa, o mevkiler, o makamlar Müslümanlar üzerine egemenlik kurma anlayışını getirir. Böylece ilim adamı egemendir, alim egemendir, egemenler olarak dinede egemen olurlar. Din adına hükümler üretip dini çoğaltırlar, bundan da büyük çıkar sağlarlar. Müslümanlar bu gerçeği görmedikçe Allah'ın ayetlerini anlamaları zordur. Müslümanların çoğaltılmış dini asıl dinden ayırmadıkça Allah'ın ayetlerini anlamaları zordur. Allah'ın ayetlerini anlayabilmek için öncelikle ayetlere insan olarak yaklaşmaları gerekir. Sonra dini çoğaltma gayretinde olmayıp, ayetlere teslim olma prensibine uygulamaları gerekir ve atalarından gelen çoğaltılmış dinini terk etmeleri gerekir. İnşallah Müslümanlar olarak bu prensiblere inanan yaşayanlardan oluruz. Evet arkadaşlar. Bugün sunum burada bitti. Ben sunumu yaparken ekrana bakmadığım için bazı sorular sorulmuş. Mesela demiş ki peygamberin, sahabenin, imamların karşılayamayacağı şartlardan birisi. Evet. Mesela çok basit. Arapçanın bütün özelliklerini bilmesi lazım. Bütün şive farklarını, Arapçadaki yani Kur'an'da geçen kelimelerin mesela birinci dil şartıdır. En basit. Dil şartı müstehit olmak için, alim olabilmek için dil şartı vardır. O dil altında ne derler? Arapçanın bütün özelliklerini ve inceliklerini bilmesi gerekir. Bütün Şii ve farklarını bilmesi gerekir. Yani Arabistan'da konuşulan bütün o Arapça kelimenin özelliklerini bilmesi gerekir. Dolayısıyla Kur'an'da geçiriyorsa bir ayet. Ayette geçen Arapça kelimenin her versiyonunu bilmesi gerekir. Şimdi acaba Resulullah bunu biliyor muydu? Yani bütün Arapistan'da konuşulan Arapça kelimelerinin hangi toplumda, hangi kavimde nasıl geçtiğini biliyor muydu? Veya sahabeler biliyor muydu? Medine Arapçası, Mekke Arapçası veya işte yakınlarında kurdukları ilişkiler çerçevesinde bunları biliyorlar. Ve diğer bir şartlar nedir? Geçmişteki ulemanın o ayetler veya o hükümler etrafında söylediklerini bilmesi gerekir. Yani onlara dikkat etmesi gerekir. Ya böyle bir şart mı olur? Hangi müştehit uymuş buna? İmam-ı Azam uymuş? Geçmişteki ulemanın bu konuda nedir diye, müştehitler nedir diye tartışmış. O basit bir şekilde söz söylemiş. Hadi Resulullah'ı anladık, sahabeyi anladık, tabiini anladık. Ondan sonrakiler hem ben insanız demiş. Böylece temel bir görüş söylemiş. Hani tabiini anladık derken de onlara da çok uyduğu da söylenmez yani. Ama kurulan tüslüye baktığın zaman işte usulü fıkıh kitaplarına bakınız. Orada müştehit olmanın özellikleri anlatıldığı zaman o şartlara bir bakar. En basit dil şartında ne Resulullah'ın özelliği, ne sahabelerin özelliği, ne de imamların özelliği asla uymaz. En basit. Kafalarından oturmuşlar. Müştehit olabilmek için şunlar, şunlar, şunlar, şunlar, alim olabilmek için şunlar, şunlar, şunlar gerekir demişler. Bunu söyleyen de insan zaten neye göre söylemiş belli değil. Kafasına göre işte. Engellemiş. Evet. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Allah'a emanet ediyoruz.